Bismillahirrahmanirrahim. Salli'yle <Sessizlik> Resulü'l-Muhammed. <Sessizlik> <Sessizlik> dinin devamı sohbetlerle kayım oluyor. Dinin devamı. Sohbetler kalplerinin cilası olmuş oluyor. Pasanan kalplerini uyarıyor. Sohbetler. Yani i̇nsanın bir konu bile olsa böyle bir cemaat önünde Elhamdülillah Allah işte buraya bir araya geldik. Böyle bir cemaat arasında elhamdülillah bu sohbetlerin amaç nedir? Kalplerin temizlenmesi. Konumuzda kalpleri karartı 10 şey varmış. İrade temaz etene göre. Biliyorsunuz bu mübarek zat adı şahtı, yani, sultandı böyle. Orası'nın bel şehrinde. İbrahim Edem Hazretleri. Sonra gördü bazı olaylarla gönlü uyandı. Gönlüne Allah'ın cil-i Celle'ye Celle aşk-ı Muhammed'e gelince duramadı. Tabii i̇nsan duramadı. O gönül uyandı. Müdafaa gönül. Ancak Allah ister. Dünyayı istemez. tatmin olamaz. Huzur bulamaz başka ancak bu gün mevlalı ister böyle. Bu da bu hale gelince tahtını bıraktı, taçını bıraktı, kuvvetlere gitti, her türlü çile çekti. Tabi sonunda Malibu Sultan oldu böyle. Dünya Sultanlığı geçiciydi. Öldü mü? Bitiyor. Öldü anda artık cihana karşı mı, kendisine karşışamıyor Bitiyor böyle. Ama evliyalık makamı on mani sultanlıktır. O elhamdülillah devam ediyor. Ebediyen devam ediyor. Kabirde sultan, mahşede sultan, sıratta sultan ve cennette yer, o ayet yaşıyor kişi. Ona sormuşlar da demişler, kalplerimiz demişler, gaflette insanlar. Gönüllerimiz gaflette kalplerimiz kalplerimiz katı, ne yapalım demişler. Eğer bir insanın kalbi biraz uyansa, bir olayla, uyansa kalbinin uyanırsa kişinin, o kişi, yani gönül sahibi, biraz böyle imanın tadını tatsa, Allah'ın Celle'ye Celle'ye Aşkı'na az bir zerre bile tatsa, o zaman, Kalbinin karadığını fark eder. Ama hiç tatmayan kişi bunu fark edemez. Yani kalbi kararmıştır, kalbi katıdır, taş gibidir, kalbi duyarsızdır, dinde duyarsız, imana duyarsız, ne kadar namaz kılsa bile kalıbı namaz kılar. İçinde dar, sıkıntı, camiye zor gider, ıhıla muhlar böyle sıkıla sıkılanmaz zor, hemen dışarıya kaçar, bir şeyinize yakalamaz. Ama o kişi bunun farkına değildir. Ona göre namaza gidiyor böyle yeterli geliyor böyle şey. Tabii böyle iman nedir? Çok zayıf bir iman böyle. Çok zayıf bir iman. Neye benzer bu? Bir kandil yahut da mum günümüzde açlıkta yanıyor dışarıda. Bir hafif bir rüzgar gelir hemen söndürüyor. Böyle. böyle bir iman Nedir böyle iman? İman, taksizli iman deniyor buna. Allah korusun, bir anda gidiverir böyle. İnsan fakir olmadan dine çıkar Allah. İmansızı Allah korusun. Onlara şöyle buyuruyor, on şeye vardı böyle, karbide kararsan diye. Buna sakını buraya böyle. On şey. Tabii evliyullah bir terbiye usulü var. Evliyanın, meşrepleri var. Evliyanın böyle. Onlar bir terbiye usulü kuralları vardır bunların da. Bu kurala göre böyle, bu tevhid mürterrine. Birincisi Araktumullah'e böyle müteddî hakka hu diyor. Allah bildim dersiniz. Ama Allah hak üzerine celal-i yerini getirmesini belirliyor. E, kulu yaradan kim? Kim yarattı? Yani hiçbir varlık bırakam insanı. Melek olsun, cin olsun, şeytan olsun, peygamber olsun. Hiçbir varlık kendini yaratamaz, yaratmamış da. Bir yaratan, bir yaratıcı var. Yaratan acaba bizim için yarattı? Niçin yarattı İçimiz yarattı? Yani şu evrende insan diye bir varlığa neden Mevlam böyle bir gerek gördü? Mesela güneş boşuna mı yaratıldı? Güneş olmasa, diyor, hayat olmaz. Yıldızları her bizim insana bir etkisi var bunlar önemli böyle. Havanın, suyunun, rüzgarların hepsi etkileri var böyle. İnsan ne yaratıldı böyle? İşte buradan bir sorgulama gerekiyor. Acaba bizim Ermen ne yarattı acaba bizi böyle? Ne için bizi yarattı böyle? Yaratıldığı o amaçta, amaca bağlı acaba? O, onu yaşıyor muyuz acaba? Yani böyle. Şimdi iş sahibi bir iş sahibi ne yapar? Eleman alır mı? böyle böyle? Neler için eleman alır böyle? E, Tehdit olarak alır, bekçi olarak alır, korumacı alırım, neyse alır bir şey böylece. O eleman ne iş alınmışsa o göre yapması gerekiyor. E, gece bir salmış, Dışarıda o bekleyecek, kulübede bekleyecek böyle. E, ben burada istemiyorum bu istemiyor işe. Ama çek gider ben burada. Yani bizim eleman ne iş yaratmışsa onu yaşamaya mecburuz bizlerle ben. İkincisi, kuran Kur'an'ı velem te'amelü bihi buyuruyor. Kur'an-ı Kerim okursunuz ama Kur'an-ı Kerim ile amel etmezsiniz. E kur'an, Allah'ın bir kanunudur. Kanun ilahi. Emrileri bildiren, esakrayı bildiren, insan imanı kuvvetlendiren Allah-u Kerim'e Celle Cale'ye Bir insan, konu ı hafızda olsa, ezber bilse Okusa da, ama eğer o kişi Kur'an-ı Kerim ile amel etmiyorsa, yani Kur'an'ı yaşamıyorsa, böyledir, böyle bir kalbi katıştır. Ne diyor Kuran-ı Kerim, yapma gerekiyor. Mesela, faiz haram diyor Kuran-ı Kerim, faiz haram diyor böyle. E, Biliyorum ama diyor, bilse şey yapma, yapmasın, bilmiyorsun böyle. Yani günah ne olur benim kişi böyle gibet haram, yalan haram, şu, şu haram bu haram mesela. Haramlar var böyle. İbadetler var. Başta beşer vakit namaz tabi geliyor. İbadetler var. E sonra ahlak bile gerekiyor. Ahlak da gerekiyor. Ahlak İyi ahlak böyle. Ahlak olmadı mı? Boştur. Zaten evliyanın evli olmasının en önemli faktörü ahlak hasenedir. Bize ahlaktır böyle. Her evliya Aile ka saifte böyle. Alınıyor. Yani değil mi aile ka kıyılam vardı böyle. O da mazeret kızdım baardan çay falan Kızdım ne bir şey kızdım görmüyor. Ya adamlar ham kışımda. Gözü görecek bel. İnsan hakim olacak nefsine. Cinayet işleniyor. Yolda mesela hele bir arabada mesela yok bir senin yolun benim miyim tez dikkat etmiyorsun, iner aşağıya bir grupi. E, i̇cabında bu cihat da sonuçlanıyor bu böyle. Bir hücum ediyor, bir silah çekiyor icabında. Bir andık böyle, bir andık cihat işliyor. Ne oluyor? Yaşam boyu zindanda öyle iş oluyor dul. Çünkü kaldı yetim. Böyle. Ondan mahrum kaldılar. Ev kirersa kirası var, şu su var, bu su var, geçim var. Kadın ne yapacak bunlar işine böyle? böyle? evlenirse evlenemez çünkü kolosunu hayatta kolosun hayatta zindanda neden oldu bu bir anlık öfke böyle yani bir anlık öfkesine hakim olamadı dengeyi bozdu o anda bir şeytan buna bir size verdi şeytanın havasına girirdi asarım keserim vururum kırarım derten böyle kolay tabi çurdu çeker çurdu böyle bir çekti böylece Oğlu katil. Dünyası gitti. Eşin yazık, çolukçuna yazık, anabasına yazık, kimler hayatta varsa dünyası böyle olduğu gibi ahirette o da gidiyor. O da gidiyor böyle. İşte Kuran-ı e amel etmek. Kuran ne bizi tavsiye ediyor? Sabır. Sabır. Mevlam buyuruyor, innellahe measabirin şu ayet-i kerimiyeti <Gülüşmeler> ve as Allah Celle Câlu sabitlik beraberdi bak. Yani kim diyorsa Allah kulla beraber. Yürgen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturuyormuş. En azından Hazretleri de. Yani oturuyorlar. Yürü geliyor Büyüksüzük Hazretleri'ne hakaret etmeye başlıyor. Ağır söz söylüyor. O cevap bakıyor böyle. Cevap vermiyor. Peygamber Aleyhisselatü böyle. Hepimiz tebessim böyle. Yani hoşnut oluyor durumda. Biraz sonra o kişiye söylüyorsa Hazretleri Cenin savunmak için hayır değil böyle diye başına kaldırınca Peygamberimizin gülümsene duruyor. Bunun farkına var ya tabi. hemen susuyor. O kişi gidiyor. Soruyor Ya Resulallah o Kardeşimiz diyor, tabi, gene Müslüman tabi gene. Kardeşim diyor şu işte bana hakaret ederken sen gülümsedin ya allah ben. Ben başta kalmadan cevap ver, kalkınca senin gülümsemen durdu. Kızdın yani ya Resulallah. Hoştu olmadın bundan. Kuran Esra maddetleri. Ya Ebu bekir. O sana hakaret ederken Rabbim melek gönderir. başına başını bileşe. Ne dese? Melek seni savundu. Ne diyorsa senin başına gelirsin. Yani alek alek alek diyorlar. Senin başlarsan başlarsan başlarsan görürsün bari böyle, böyle. Sen kana başı, kendini sorm kalkınca bilir Rabbim melek meleklere dönker kulun. Ey böyle kendini sormca Rabbim. Very barbar. Meram büre Allah sabre kuluna beraber gider böyle. Demek ki kulun haksa bir orası. O anda kul sabır etmesi gerekiyorsa o konuda Tabi bazen sabır gerekmiyor. Mesela ırh, namus korumada, dilini koruma düşmanına karşı tabi sabır gerekmiyor tabi. Bunun dışında kişisel davranışlarında kişi sabr ederken Allah Celle okuluna beraber yardımcı yer meyve Allah okuluna yardım ediyor. Hatta bir evlullah böyle soruyor birisine. sabırdan soruyor da eee Allah seninle olmak ister misin? E, tabii isterim. O sabrediyor. Bak o sabr, sabredir. O sabredir, böyle. O sabır sabre. O sabretmeli. Elbette sabrın sonu bir sıhhattır. Men sabere zefere. Kim sabederse sonunda zafere ulaşır. Böyle. Ulaşır orada. Elleki buyuruyor, konu okursunuz ama konu keli amel etmezsiniz <gülüyor> buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de tevekkül var. Allah'a güven diyor. Yani Allah'a güven. Yani bu nedir? Ne anlama geliyor? Ben yani acizim. Benim yani bir şey gelmez. Valla her kul, peygamber olsun, melek olsun, her varlık acizim, aciz, aciz, aciz mutlak diyor bunu. Aciz mutlak böyle. Tam kesin aciz her aciz böyle, böyle. Bir şey gelmez böyle böyle. Doğmak elimize miydi? Yok değil. Mi? İstem onda olmadık böyle. Yaşamak elimizde mi Kişi tam işindirinceye korur. artık her şey yerinde, tam bir rahat edecek. Asım gelir, ölmek istemiyorum. Elimde mi diyorlar? insan böyle. Öldük, toprak gömüldük, çürüdük, bileş olduk, kemikler çürüdük, top toprak olduk. Tekrar dirilme var böyle. Dirilmeyeceğim en tekrar var buna yok insan böyle. tek dirilmemeye de <gülüyor> İmkan hisba yok böyle. Demek ki her varlık aciz mutlakta böyle. Mutlak aciz ise her mutlak, böyle. her varlık acizdir böyle böyle. Bir şey gelmez. O halde ne gerekiyor? Kadir mutlaka tecrübeye güvenme gerekiyor. Sizin bir çürük bile bir çürük biledim ben. Ne yapar? Eğer çürük gücü yetiyorsa karşıki arkadaşlarına kavga, onu bağırırken kabvederken. Annesine bağırmaz. Kendi gücünü yapar böyle. Ama kendisi daha üstün geldi o. Daha kuvvetli geldi. Gücü yetmiyor. Ne yapar? Anne diye bağırır. Böyle. Abisi abisine bağır, Anne annesine ona bağırır böylece. Demek ki ne ailesini bilince bir güçlüye güçlüye. Kişi icabında mesela bir polise sığınır. Polise bağırır. Karakola kaçar icabında. Ne yapar? Bir güçlüye sığınma. Kim en güçlü? Allah Cenabı Tanrı. Mevlam her yerde herkesi görüyor biliyor. Mevlam. Her şeye mevlan gücü yeter. Tevkül Allah'a sığınma Cenâbi. Yani geleceğimiz ne olacak? Ebe kül el yapacak. Ama bu yeterse bu kadar. El ABD'de bir Allah yükatdir var. Kul tedbiri alır ama takdir Allah'ın Cenâbi. Kişi arabaya biner bir boş oturur, de bağlar arabasının her şeyinin yerindedir arabasından da e, yola gidecek termokolu uygular ama yeter mi bu? Etmez. Karşıdan bir arabanın çıkıyor otağında, karşıdan böyle alkolüdür, uşağı almıştır, dertidir, uykusudur, şu budur, sinirlidir, asabidir, e, evinde kabul etmiş çıkmış, huzursuzdur ve bunundadır. Geri saniye taktığı şahplar Arkadan gelir vurursan, beklerken, kırmızı siktir beklerken, bak değil mi efendim? Yani hep bunlar, her zaman yaşanan olaylar bunlara verecek. Kulun önlemi yetmiyor mudır? Yetmiyor böyle. böyle. İstediğin kadar trafik kuruluna uyk böyle. İsti önlemleri al, tedbirini al, yetmiyor efendim. Ne gerekiyor? Allah güven, tebekül böyle Gerekiyor böyle. Kul ne yapacak? Allah tebekül etti mi? Allah'ıma sana güvendim dedi mi? Allah tam gönlü böyle, Allah tebrik etti mi? Onu böyle her şey korunmuştur böyle. Uçak düşer, onu bunu karamaz. Uçak düşer, onu bunu karamazdır böyle. Deprem olur, küçük altına kalır, bunu karamaz hiçbir Hiç karamaz böyle böyle. Bu son bu Marmara depreminde her günü biri geldi köye geldi, anlattı da olayı. Kızının oğlu, genç kızı, 15 beş yüzeymiş kızı, hafızmış kızı böyle. Bir de onun kışı olan erkek oğlu varmış. Buna gitmişler baba yerine kalmaya. Onu kalmışlar, deprem oluyor. Bu tabi hemen pijamayla deprem, buna bir şey olmuş evine. Koşarak geldim, gittim, baktım diye ev böyle. Edi bir şey, eser ev böyle böyle yıkılmış. Annesinden bağırıyor, ses işte, şey böyle. Kızına bağırıyor. Kızıma bari kız ya, baba ben buradayım. Kızım bir şeyin var mı? Hiçbir şey yok baba diyor. Kardeşi de uyuyor diyor, bak muhteşemden. Uyuyor böyle diyor. Onun yaşayan çocuk, hiç duymuyor depremi. Allah duyur ben. Uyuyor böyle, uyuyor böyle. Hiçbir şey yok onun bu şekilde böyle. Kızım korkuyor musun diyor. Korkmuyor, korkuyorum baba böyle. Benim o zaman kızım diyor, sabah bezanların olduğu vakit buldu diyor. Şimdi ezri okuma bu sabah diyor. Sen orada temin namazını orada böyle. Ben sonra gelirim seni buraya kurtarmak inşallah diyor. Bu gidiyor. Kıl orada teminle kılıyor orada. Sonra bu yanına bir iki kişi de alıyor. Geliyorlar işlerinde onu kurtarmak için. bir Açıyorlar artık yani çekip baştan çıkarılabilir bu şekilde. Baba diyor ben çıkamam. Neden? Üzerine gece kıyafetim var diyor böyle. Ben çıkamam ben. Ya ben şimdi ne yapıyorum? Mesela şimdi bu saatte bu vakitte Kramı kopmuş, herkes derdi başka yıkılmış şekilde. Öyleyse ben bir çıkamam ben. Böyle. Ben gece kadar üzerine var. Bende de çıkamam çıkamam şeyler. Öyleyse ben burada böyleyim ben. Böyle, böyle. Evine koşup gidiyor, bir hasta şarabı getiriyor, onu uzatıyor, orada atıyor, atıyor, giriyor çıkıyor adam bakın, bakın deprem oluyor, her şey yıkılıyor, kızım bunu kanamıyor, karşı uyanmıyor uyanmıyor uyanmıyor. uyanmıyor. <gülüyor> Demek Allah kulunu korudu mu Allah nedir? Allah güven verecek. Üçüncüsü iddia ettim hubbe resulü ve terüktüm sünnetehü. Peygamberi seviyorum diye böyle bir iddiada bulunuyorsunuz diyor. Peygamberi seviyorum, peygamberi seviyorum ben. Resulullah'a aşıkım, seviyorum. Ama diyor, sünneti senesini tek ediyorsunuz. Sünnet -e Peygamberin sünnetleri vardı mı Sünnet-i böyle. peygamber koyduk kurallar böyle. Nedir bunu aslında? bu Kuran-ı Kerim'in de tepsi açıklaması bunlar. böyle böyle. Bundan böylece Peygamber'in her konuda uymak verir sünnetlerine böyle. ev yürürken mesajlarına girilir. Besmele girilir. Evde kişi varsa selam verilir. Sofrada mesela sağ elle yenilir böyle. Başta besmeşlerip çekilir böyle. Abdülalmanın sünnetleri var, namazın sünnetleri var. Yani farz namazı kalırken onda yine sünnetleri var. Mesela okuluşçu maneke hep bunlar sünnetleri bunun namazına böyle. Nedir bunlar? İşte namazın süsü bunlar bunlar sünnetleri böyle. Peygamber sevgisi ne gerekiyor? Peygamber sünnü senin tabi olmayı gerektiriyor yani. Bunları böyle. Dördünse <gülüyor> iddia ettiğim adavat şeytani ve ta'tumuhu. Şeytan düşman dersini diyor. O o şeytandır, şudur, budur kızarsın böyle diyor. Ama ve ta, dün, ona itaat ediyorsun böyle şeytanın böyle. Ona itaat edirsi şeytan haberler diyor bende. Bir Allah dostu buyuruyor. Her diye canlı ilti anlar diyor. İlti an her canlı. Bir kişi anlamaz. Şeytan öyle pişer böyle. Yani bir köprü diye azgın bir köpe diyor. Azbekle kal diyor. Bir kişi diyor. O ayrılmaz böyle bakmadı. Yani iyiliği bir ki böyle. Böyle kedi, köpek, insan iyiliği bilir böyle. Yalnız diyor, nefis ve şeytan. Ne kadar edersen o anlamaz yeni düşmanlığı sana böyle, böyle. Bir Müslüman'ın biri merak etmiş, bir kiliseye gitmiş. Yani bakıyorum ne yapıyor ona kilisede. Kalışıyor Hristiyan kiliseye girmiş. Bakıyor gelen Hazır İsa'nın göğe bir orada sembolü var. Onun üzerine bir, mu, bir mum önünde mum yakıp koyuyorlar böyle. Hz. Meryem'in önünde bir mum yakıyorlar. Bir şeytanın bir sembolü var böyle. Şeytanı temsil eden bir şekil. Kimse ona bakmıyor şeytana. Acı şeytan şimdi. Gelen diyor Hazır İsa'yı, Hz. Meryem mum yakıyorlar diyor. Şeytan bura garip kalmış diyor böyle. Acı şeytan bu. Bu ne yapıyor? İnsanları böyle görmeden bir mum yakıyor, o şeytanın yan başına kuruyor bunu böyle, mumu da. Hadi sen garip kalma böyle, diye böyle. Tabii çıkıyor, insan çıkarken böyle. Gece rüyasında şeytan buna geliyor, rüyasına. Arkadaşım ben, e, yıllarca diyor, ben o kılıçdideyim, kimse bana mum yakmaz şimdiye kadar, diyor. Bak, dün akşam sen beni acıdın, beni sevdin, diyor. Bana mermel diyor, bana diyor. Ben sana şimdi diyor bunun ödülünü ödemeye gelirim. karşını ödülünü vermeye gelirim sen ben de. Sana iyilik yapmaya gelirim eşine böyle diyor. Peki ne yaparsın bana diyor. Benim bileyim bir hazine var diyor. Sen oraya götüreyim diyor, hazine götüreyim ben diyor. Hazine diyor. orada altın içine al alabilirsin böyle para. Peki diyor. Tabii rüyada ama açık net rüyayı görüyor. Bir şeyden beraber gerçi bir hazine. Önde bir bekçi bekliyor. Silahlı bir bekçi bekliyor. Hazine. İşte burada diyor. Hazine burada. Böyle. Yani devletin parası burada bu şekilde. Böyle. O zaman ama diyor nebekçi var kapıda arkada bir pencere var küçük böyle. Biliyorum diyor. Oradan mesleği çıkarayım böyle diyor. Arkada dolaşıyorlar. İnsan yetişmeyecek kadar yüksekte. Küçük bir pencere varmışlar da. Diyor bin diye benim sırtıma diyor. Çık buradan diyor. Oradan diye içe gir diye al diye. Söyle ben seni yardım eder, çıkaram seni buradan böyle diye. Bu şimdi bunu omuzlarına basıyor, sırtına basıyor, başına bas diye. Tutunuyor ise şey çapra iki elini o küçük o cama pencereye tutuyor iki elle böylece. diye. Kim aboneyi biraz kendisine. Bu ayrıldı tabii şirketin şimdi bunlar. Aboneyi kendine tam ki Alman oruçken ne bir duyuyor bunu şimdi beri diye. Ne beri geliyor şimdi buna ayarını yapşıyor. Bir ayağına. Tekme yapışıyor böylece. Efendim, yukarı çekmiş. Çekiyor ayağına. Çek bakalım. Bu yapışı çıkmıyor. Nefet çekiyor. Şeytan karşılamış, Ne yapayım diyor. Vur diyor başına tekmele diyor. Bırakır. Vur başına tekmele. Böyle. Başlıyor tekmele vurmaya böyle. Tekme vurma böyle. Bırak beni bu şekilde. Gene bırakmıyor, Ne yapayım diyor. İşi özellikle böyle. böyle. İşte İşlemeye başlayınca uyanıyor. Hanımı uyandırıyor daha sonra böyle. Hanımı ne yapıyorsun? Dur diyor. Durmadan bana tekme vurduğumda işini izlemişsiniz. Ben de muhtemelen böyle. böyle, böyle. Bak, şeytan, adam, şeytanın elini bu adamı, şeytanın böyle. Onu oraya götürüyor böylece. Onu hazine gösteriyor. Şeytan derken, haram olur mu? Teknoloji böyle. Ve iş yanımızın işi bu şekilde böylece. Demek ki şeytan anlam anlamı var böyle. Yani hayvan anlar şeytandan, şey, iyilikten. Hatta vahşi aslan, kaplan bile insana iyilik eder. Ona iyilik ederse anlar bundan. Ama şeytan nefis ayımsız anlamaz bundan böylece. Ne kadar Allah'ın ayran birisinin ne varsa hep bunların başında şeytan vardır. Namaz'a götürmeyen, işkiye götüren, dansa götüren, saza götüren, caz düğünlere götürenler, açık kadınlara gezenler, bunu her birisinin başı şeytan vardır. Böyle. Bu şeyte itaattır. Bu adamlar şeyte itaattır. Eşinlisi <gülüyor> kultüm <gülüyor> el mevtu hakkun velem teseiddü lehâ. 5 diyor, ölüm haktı derseniz, ölüm öleceğiz derseniz diyor. Ama velem tese'iddu ona hazırlanmazsınız. ya Ölüm haktı meyitmedin yani. böyle. Herkes öleceklerini biliyor. Yani atayış da biliyor, öleceklerini biliyor. Herkes bunu biliyor. Ama ne gerekiyor? Müslümanların bu özelliği, ölümü hazırlık. Ölümden sonrasını, hayatın hazırlık gerekiyor. Böyle. Bunu yapmazsınız böyle. göre ölüm hak demek yeseli değil ne gerekiyor her insan yaşadığı gibi ölecek bu da Aleyhisselam Hazretleri temutu kema te'işin buyuruyor temutu te nasıl yaşarsanız işte öleceksiniz böyle şey içkili adam kabirde ölmez tabi ya zami'de ölmez inşallah. içki masasında ölür İçki yolda ölür, kavga ederken ölür, vurur, vurulur. O da gider. Hatta sözümüz vardı böyle, su sesisi su yolunda kırılır demişler. Böyle böyle. Bunun için ölüme hazırlık gerekiyor. Ölüme hazırlık gerekiyor. E ne yapma gerekiyor hazırlık? Önce tevhisi var. Tevhisi gerekiyor. Böyle. Temizlenme gerekiyor. Böyle. Kalbin temizlenmesi gerekiyor. Her gün kalbine leke yapıyor, kara yapıyor, insanı sıkıyor işte. Dalıp ondan oluyor bize de bu zamanda. Kime sorsan oflu yakılı böyle. Ay, işim, sıkıntı bu. Vay nazar oldum hiçbir şey yok aslında belki. Ya, büyük yapılar hepsi boşunlar böyle. Ne var? Kalbi katlaşmış mı Kalbi katlaşmış, kalbi kararmış Günahlardan dolayı. E, gıybeti var yani hoca hanımdır, hoca hanımdır işte erkek kadın neyse. Ama gıybet yaparmış işte sen böyle, böyle. Yani bir kimse hacaya giderken ki, yolda eşkiflemez. Bu yapamazlar böyle. Namazı bırakılmaz. Ama kıymet yaparak öyle. Öyleyse oturur Kabe'ye bakarken yandakine beraber e, filan şöyle yapıyor. Falan böyle yapıyor. Ya kıymetini yaparak aslında. Haram o da. O da haram böyle. böyle. Bu için günümüzde bir şey yok. Huzur. Herkesin bir sıkıntı, darlık. Herkesle böyle. Vay nasıl oldu. Bana oku. Yok şey yap. Yok böyle. Yok büyü yapmışlar. Uğur zıvur, Hep boş. Hep boş ne var bize Kalpler uyanamıyor musunuz? Uyanamıyor Ölümü hazırlanamıyoruz ölüme böyle. Önce TB istifar böyle. TB istifar. TB Allah'a dönüş yapacak. Uyulan gitmez çıkma oktan dönmek gerisi geriye böyle. Allah yoluna girmek böyle. Namaz cami yolunda, namaz yoluna, örtülme hanımlar örtülmeleri, gribete bırakmaları kulü bırak bunlara bırakmaları, Allah yoluna girmeleri, önce Allah'a dönüş, bir de istiğfar, esa kullar azim, bunu devam böyle. Bunu söylerken ama inanarak Allah yalvararak sana gerekir böyle. kadınlar sormuş Rabi'ye Hatuna, Rabi'ye Hatun büyük evliyallah'tan kadın, tabi tabine kendisi. Yani çok büyük, muhtereme Saliye bir kadıncağız, çok büyük bir kadıncağız. Kaldan gelmişler de da bana soru soruyorlar. Bir üç şey tane soru buna soruyor. E Rab'e diyor, acaba günde kaç defa esrafı da çekelim? diyor. Günde kaç defa çekelim estağfurullah diyor. Diyor ki, kaç defa esrafı çekiyorsan o kadar teybih etmen gerekiyor. Olur böyle bir şey? E, Dili hesabı. di derken diyor ama kalbin, gönlünü başka adamdan bile böyle. Yani günahdan korkmuyorsun. Yine günahı devam. Yarın dünyadan olup den düğüne içeceksin. Sağda düğüne gireceksin. Açık edeceksin. Şunu bunu yapacaksın bunları. O tevbe ne diyor? Geçersiz bunlar. Yani Allah tam dönüş olmadan yapılan tevbe nedir? O tevbe de tabii geçersiz. Böyle böyle. Bir şey yaramıyor efendim. Çünkü TB'nin üç şartları önce böyle. Önce günahattan kopmak, sonra yaptığı günahlar pişman olmak. Pişmanlık şart böyle böyle. Önce günahattan kopmak. Kopmak böylece. Lavabon borusu patlamış. Bu su akıyor, pis su akıyor böyle. İstediğine kadar sil geri. Var mı, parayı yok değil mi? Neye? Ne gerekiyor? Önce musluğu kapa bakalım böyle. Önce muslu kapa. Gelen pis suyu kesen önce... Ondan sonra temizlik böyle. böyle, böyle. Temizlik. temizlik. Temizlik şartı bu böyle. Önce günahattan kopmak. Günahlara bırakmak böyle. Ben işte bırakamıyorum. Bırakmak şartmaktır. Ama yani şart böyle. Bırakamıyorsak ne var? Bıraktırırlar ateşle yakarlar. Allah korusun o tarafa böyle. İki kişi bir sigara bırakıyor. Bir sigara bırakıyor böyle. O ağzına böyle. 5 lira 10 deneyse artık böyle. Parayı veriyor böyle. Yani çocuk şu, şuna para parasını veriyor böyle, içecek parasına veriyor ona böyle, şunlara bunları veriyor. Ondan sonra yetmiyor, yetmiyor. Yetmez tabii ya. Hanım sigara içiyor, kocası sigara içiyor. Çocukları sigara içiyorlar. İçiyorlar, hepsi cebine gizim mizli paket ev, evlerinde. E, kaç lira sigara e, Bir evin masrafı. Yani eğer bir evde kadın, erkeği, çocuklar sigara içiyorsa bir evin o günkü mutfak masrafı. Fazlasıyla gidiyor böyle. E bırakamıyor. Bakın, Ateşi ağzına alıyor böyle. Sonra diremizde zararlı bir şey yemek bile. Yemek ekşimiş. Bay ekşimiş. yemek. Yemek mikro oluyor bakınız. En zararlı olduğu için böyle. E atmayın bunu. İşte yazık yok. Atacaksınız demek. Yemek ekşimiş ama e Onu yemek ekşimiş de bozulmuş nedir? O yemek mikro oluyor böylece. Ekmeği mesela küflenmiş. Onu yemekte meşhur oluyor. Eğer gazları tutam harama denir böyle. Zararı böyle. Yani bir şey zarar olur. Onu yemek bir nimet bir olsa, ekmek yemek bir olsun, onu yemesine meşhur bir haram oluyor böyle. E sigara var mı bir zarar? Olur. Sırf zararı var böyle. Yani bütün iki tane uzman doktor, bu cezafetçiler onu yapmak günah oldu dediğimizde böyle. İki uzman doktor, Müslüman doktor. Karar adresinde iki uzman doktor sana şu zararlı mesela tuz derim zararlıyor. İki, i̇ki uzman doktor ben. uzman doktor o konuda ikisi Müslüman ama ne diyorlar? Sakın sen tuz yemek, sen bu zararlı. Diyemiyoruz, gün oldu mu Ama sigarayı genççi ne yapıyor? Bütün dünya tıbbı doktorları bunu zararlı diyorlar bu tabi gidiyor bu şey? İslam'a da giriyor, bana giriyor evvelce. Işte evet bir şey bırakamıyorum ben. camiye gidiyor. Ağzına sigarayı ver yolda. Çekiyor, çekiyor, çekiyor, çekiyor. Bazı bakıyan tam canlı dış kapısı atmış. Uşu atmış. Oraya kadar en son bir çekiyor, çekiyor. O, o hasretin aralısına kadar böyle. Ondan sonra camiye giriyor. Halbuki dinimizde bir insan saramsal, çiğ yese, cami yese, mekru cami gitmesi. Yani rahatsız olmaması işlem. Sigara içiyor. Cemaat rahatsız ediyor. Hanım için hanım rahatsız ediyor. Kulakına giriyor bunlar, giriyor bunlar bu şekilde. E bırakamıyorum. Nefis değil, cihat batırıyor. Mücadeleye giriyor bunların böyle. Yani onu bırakamıyorum demek, olmuyor mu derimden. Yani e, nefise, cihadı, peşin olarak kabul ediyor muğlebiyeti. Yani, yani insan bir insan bırakamıyorsa insan, artı er teslim oldu böyle. Düşman teslim oldu. İsm-i Rahman-ı Rahim. Altınısı demet envate velem taate bir ruh. Öğrenizi depeme dersiniz, bunu ibret alamazsınız, almazsınız galiba. Öğrenilerin depeme dersiniz yani gömersiniz yani ama bundan ibret almazsınız diyorlar. Yani. Şimdi genelde bir cenaze giden kişi sanki ölüm onunla ilgili öylecek yalnız böyle. O böyle. Bir de baş hiç ama yanları konuşur, gülüşürler. Halbuki üç yerde gülene Allah çok gazap ediyor. Diyor. Üç yerde gülene. Bunun biri de cenazede gülene. Bir insan evde olsun, mezarda olsun eğer bir insan cenazeye gitmiş orada gülür, gül, gülebiliyorsa, konuşuyor, gülüyor, normal şey yapıyorsa, Allah ona gazabiliyor. Çünkü orada uyanmayan bir insan uyamaz böyle. En büyük faiz Ölümdür, cenaze böyle. En büyük faiz böyle. Ne gerek orada? Bak ne diyor? Velem taatı, ibret almak. ibret almak böyle. Nasıl ibret almak gerekiyor? Kişi cenazeye gidince Evinde olsun, cami de olsun, mezaratı olsun gidince cenazeye düşünme gerekiyor ki bu da dün bizim gibi dünyada geziyordu, yaşıyordu. Bir gün iki gün üç gün neyse böyle bu da dünyada geziyordum böyle. Bir zamanlar doğmuş, çocuk olmuş, sahibi olmuş, çevresi olmuş, malı mülkü olmuş, şunlar bunlar olmuş. Ama bak şu anda ne oldum böyle? Şu anda böyle birden beri sıfırladı böyle. Sıfırladı. Böyle. Hiç dünyaya gelmemiş gibi. Artık yatığı yerde hiçbir şey böyle. Hiçbir şey karışamıyor. Ölüm onun kaderi değil ki ama. Her nebi ölüm tadacak. Her canlı tadacak. Bu ortak kaderimiz bu ölüm böyle. Kişi bunu ne yapacak? Kendini onun yerine koyacak. Ben şu anda öldüm. Öldüm ben iyi kaldı, barkı kaldı, işi gücü kaldı, makam mevki kaldı, eşi kaldı, çocukları kaldılar. Kim oraya koyacak onları? Hele mezara gidince kabristan'da hatırlamalar. Yani bir insan dünyada yaşarken yer üzerinde bir anda bazı anı ölüm oluyor. Anı hani ölüm oluyor bazen. Hatta öyle cihazıda bulunuyor ki böyle sabah evinden dışarı sağ çıkmış bir kalp krizi oluyor, şu oluyor, bu oluyor böyle. İkini de gömüldü muhtemel. Yani öyle bir canlı bulundu böyle. Yani sabah evinden namaz çıkıyor böyle. sabah hiçbir şey yok böyle. Hiçbir şey yok evinden. Hemen bir kalp krizi bir şey oluyor, ölüyor. İki namaz yetiştirirler. İki namaz gittik. Bakın akşu ah evine dönemedi muhtemelen. Yani kendi giyindi elbiselerini onları kendi çıkaramadı adamı, muhtemelen. Bir Allah dostu büyürüyor. Beni her sabah diye giyinirken diye aklıma getiririm diyor. Ya Rabbi ben giyiniyorum ama acaba buraya kim çıkacak bakayım derim. Tamam böyle bak. Evet Ben kendim bunu giyiyorum ama bakayım kim çıkacak bakayım bunlara. Sabah kendim giyendi çıkamadı. Kiminin evinin ne olduğu hanım dedim mesela akşamı gerektiğinde şunu al ekmek alması şunu al mesela bunu al dedi kendisine bunları ısmarladı kendisine. Ama aş evine giremedi. Mezara giriyorlar böyle. Yani ölüm insan yakın böyle böyle. Bir kaza olur. Hele günümüzde bomba patlıyor, şu oluyor, bu oluyor. Canlı bomba diyorlar. Sapıklar, zavallılar böyle kendi intihar ediyor. Kendi yerini ateş çeneme atıyor kendisinde. Bir de o kadar insanın katili oluyor. Yani bir intihar bu kadar günah bir intihar böyle. Bir intihar etmek yer, en büyük günah böyle. Canına kıyımak. Ondan kalmıyor. Bir de ne yapıyor? Başta öldürmek niyetiyle. O niyetten böyle. O niyette bombaya patlatıyor. Kaç ölümüne sebep oluyor. sakat kalıyor o insanlar. Bugün öde, ödemez bunlar. Böyle. Yani günümüzde insan ne olduğunu bilemiyor böyle. Her an ölüme hasıl olma gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Cihazıya gidince oradan ibret almak gerekiyor. Almak gerekiyor. Dün bu da bizim bir insandı. Gezerdi, tozar yiyip içerdi, konuşurdu, gülerdi. Çevresi vardı, malı mülkü vardı. Eşçülçülükleri vardı. Ama şimdi bak ne oldun böyle? Yerin altına böyle. Hem de gizleniyor böyle ya. bize tahta diziliyor, Topuk atılıyor. Tek başına kalıyor böyle. Ne yapıyor cemaat? Herkes altında öldü. Ama peki öldü ama insan ölmüyor ki. Öldü. Yani Ölme ne ölüyor? Beden öldü. Neye benziyor? Bedenin tamamının felç olmasına benziyor. Ölüm bu dönem Yani bir insan mesela felç olmuş bir tarafı tutmuyor, elaya tutmuyor. İradesi var, aklı var. Hatta unutuyor bazı, yeni felç olmuş, bir şey almak istiyor. Alamıyor ama el, onu. El, ona itaat etmiyor böyle. Ölüm nedir? Bedenin tamamının bir felçlenmesi böyle. Yani dinle konuşmuyor, yüzünü açamıyor. Ama ruh, ölümsüz ruh böyle. Ruh ölümsüz böyle. Ölen kişi gelenleri görüyor, bileni görüyor, ağlayanları görüyor, götürenleri görüyor, yıkayanları görüyor, su görüyor. Hepsi bunları görüyor böyle. Hele mesela indirirken böyle, bakıyor böyle. Bir de ne farkı var? Ölen kişi ruhu bizi, yani dünyadakileri bizleri gördüğü gibi bir de öbür alemi görüyor. Bak o alemi görüyor böyle. Yani kabir nasıl acaba kabir acaba? Görünecek de mi gör kabir böyle? Ya cennetin bir bahçe ya da cennetin bir çukur. Tamam cennetin bahçe ise işilli göllü sandık böyle. Onu öyle görünüyor sen böyle. Öyle görünüyor böyle. öyle görünüyor. Böyle. Ona öyle görünüyor. O zaman güzel berdir. Tamam, melekler geliyor, güzel amelleri geliyor, Allah dostları geliyor mezaranda. Yakınları ölenleri onlar onu karşılamaya geliyorlar. Bir marasim çok güzel böyle böyle. Hatta bu ne yapıyor? Bir de can namazı kullandı yalvarıyor. Kaddimuni, kaddimuni, aciluni, aciluni, yalvarıyor. Beni çabuk götürün, çabuk götürün. Beni mutlaka böyle. Daha yere gidiyor bu şekilde böyle. Ama aksi olursa ne olur? Boş yaşamışsın, işte Allah korusun. Ölüm unutmuş, übet alamamış böyle. Gafilik gidiyorsa Allah korusun. Namaz borcu var, şundan borcu var, kul var, günahları var, var da var da var böyle. Yer olduğu cehennem şükuru muhtemelen Allah'a korusun. Cehennem şükuru böyle, böyle ya. Yani. Açtan cehennem şükuru, azap beletleri bekliyor kendisini böyle. Kendi amelleri, kötü amelleri bekliyor. Yılan gibi, ejderha gibi böyle böyle. Doğmuşlar. Bu her sıra başına gelecek böyle. Geliyor da gelecek böyle böyle. Efendim daha gencim der bası mesela. Ölümde gençler mı yok ki ama? Ne gençlere gidiyor böyle. Üç günü bebek gidiyor. Bir yaşlılık giriyor. Tamam yani böyle. Güzel, gidiyor, sözlere gidiyor, nişanla yani evli gidiyor, bekar gidiyor böyle. Yani ölüm her zaman insanın başına gelebiliyor. Bu için ibadet olması gerekiyor ölenlerden. İnsan o Kabe'ye girecek o dönemde. ya. Yerin altına üzerine tahta dizildi. Göyü onları tahtisininle görüyor, görüyor da böyle. Topuk atı üzerine atılıyor. Sıraya gidenler de görüyor. Onları da görüyor böyle. Çünkü ruh için, ruh Melek gibidir ruh. Onun için böyle duvar, toprak engel olmuyor görüşlere. Olmuyor onlar. Aynı böyle nasıl günümüzde mesela ışınları var. İnsanın içine giriyor. İnsanın insanı gösteriyor bunları, gösteriyor böyle. Ruh da bunlar gösteriyor bunları. Arkadan bakıyor gidi insanlar böyle. Hem de hele hava biraz yağışlıysa hava biraz soğuksa hava ise iyi. Oturuyorlar orada mesela bir insan böyle. Sabete kenarlarında sabete şunlar bunday biraz kalıyor böyle. Ama hava soğuk ya aşağı varsa kar varsa ne oluyor? Okan acil okuyor. Duayı kısa yapalım, hoca duayı kısa yapalım bakalım. Onu sabit bakalım. Tıpkı herkes kaşıyor böylece. Arkadan bakıyor onları tek başına kaldı böyle. En hazin zor bu işte böyle. En zor böyle. böyle. Yani kafe girdi, Cema giderken arkadan bakıyor. En zor an bu, şey böyle, o zor böyle. Bak ki, arkada ne geliyor, Allah korusun, hikimine geliyorlar, sıra geliyorlar, suala başlıyor böylece ve cevap veremezse, yaşayamamışı da veremiyor. Efendim işte dünyadaki kerim onları, ne oldu ezberledim de, beynine yazılır onları. Yani dünyadaki ezberleme, beynine yazılır bunda, beyinde bir hücre var hücresi var böyle. Muhafazerim böyle. Ezberlen bir hücre beyinde bir nokta var böyle. Oraya yazılıyor bunlar böyle. Tam yazıldı. Diana falısı var. Hatırlarsın. Düşünün hatırlarsın böylece. Şey. Ama ölünce ne oluyor? Beyin de ölüyor. Beyindeki hücre de ölüyorlar. Bir yaramıyor o zaman. Şey böyle. Yani bir insan beynine ne yazmışsa böyleyse, beynine yazmışsa hiç ona falısı hiç olur böyle. Nereye yazarsın? Dönür ruh. İnsan ruhuna böyle gönülle işine bunu yazmış insan böyle. Kişinin ruhu Allah demişler. Allah inanmışsa gerçi hali böyle. Ku Allah bağlamışsa Rabbim bir diye böyle. Davut la ilahe illallah ruhu demişse bunun az canı verecek mutlaka böyle. Dosta yazmışsın. Efendim kafana yazmışsın. Beyin de öldü zaten. Yani? Bir yarın da böyle. Hazımın Gaz Hazretleri gençliğinde okuma gitti bir yere. Birkaç yıl okuyor burada. Her dersin alıyor, yazıyor böyle, hep böyle. Yazıyor bunları alıyor, hepsini yazıyor, yazıyor bunları böyle. Her dersin yazıyor bunları böyle. Yazdığı işinde de pek böyle ezbelemeye pek dikkat etmiyor fazla. yazı nasıl yazıyor bunlar böyle böyle. Yolda tabii o zaman eşkıalarmış, hara bir olmuş onları. Yol kesiyorlar, durun bakalım. Indirildi aşağı bütün yolcular devlerinden. Bizi arıyorlar. Bundan bir torba, büyük bir torba derslerin yazdığı defterleri. Bak bu şekilde. Alıyor bunlar şimdi işgahın birisi. Ne oluyor? Almayın bunu. Bu sizi diyor. Ben de otoran bunu diyor. E, zavallı talep ediyor buna. Onun yaz kafana diyor. Bak diyor. Sende kalır böyle diyor. Dönüyor. Tekrar bu şey gidiyor. Bizi ezberi alıyor muhtemelen. Ama ezberden de dünyada yarıyor muhtemelen. Kabile giriyor da yarıyor ya kadın diyor öyle gibi böyle. O yani ruh raması gönül diyor. Ruh olacak. Böyle ruh olacak böyle. Böyle, böyle. Yani Allah deyince o kalp titirecek biliyor. Eğer bir insan rüyasında namaz kılıyorsa, insan rüyasında Allah zikirliyorsa ruh onu uyarmış anlamına gelir o Ya yani rüyada bu belir böyle böyle. Kişi nasıl rüya görüyor? İşte korkun rüya görüyor, şunları görüyor, bunlara gidişini görüyor haramı görüyor, helal üniversitesi mesela görüyor böyle, o dini ehlidir o, boşluk işte böyle. Yani bir insan rüyasında, okum bilirse, Kur'an okuyorsa rüyasında, rüyası okuyorsa, rüyasında Allah zikrediyorsa, Allah diyorsa, rüyasında namaz kılıyorsa, rüyasında Kâbe gidiyorsa, onun ruhu uyarmışlar o temelde, uyarmış ruhu. Aramette okurlar o temelde. Yediniz ekenli nimet Allah'ı velem teşkürü aleyhâ. Allah nimetini yersiniz, ona şükür buraya bakma. Velem teşekkürü aleyha. Allah nimetini yersiniz, nimetlerini bende. En büyük nimet nedir? Hava solumak. En başı bu yazın böyle. En büyük nimet hava soluma. İnsan birkaç dakika duramaz yoksa bende. Yani kab durun bir iki dakika, beyin öyle zaten bende. En büyük nedir? Hava soluma. Onun için buraya. Müslümanlara söylebaz etleri, her ne Allah'ın diye Her nefeste Allah'ın diye Her nefeste Allah'ın diyen söylemiyordun diye söylemiyor almış şerefini böyle. Her nefeste böyle. Her nefes alamıyor böyle. böyle. Alamayan var müslümanlarda. Alamıyor böyle. Bir nefes Allah'ı göre bir tıkanıyor. O, o acil 112 telefon acil onu alıp nefes alamıyor. Kızardı bozuluyor böyle alamıyor. Acil hemen oksijene bağlıyı, Tipe bağlıyı şunlar bunlar. O bunun kıymetini bilir işte. Ama bunun dışında bilemezdim böylece. Havayı solmak böyle. Elhamdülillah. Bunda herkes ortak. Hava da muhtemelen. Böyle. Yani suda gelen bir değişim oluyor. Yani davarlıdaki kişi icatından başkası getirtilebiliyor. Membası getirebiliyor, alabiliyor, şunu alabiliyor. Yani suda bile ya da farklılaşma alabiliyor böyle. Tabii giyimle gıdada farklı olan insanlar böyle. Herkesin Badi drumak oluyor böylece. Ama havası olmaya gelince padişaha da bir onun elbette bir muhsen böyle. Efendi bir köle bir böyle havası olmada böyle. Herkes aynı havayı soluyor herkes böyle. Aynı soluyor böyle. Bir toplumda böyle 10.000 kişi var. İşte her türlü insanlar var. Her biri ortak bunlar böyle. Havası olmada böyle. Her nefeste Allah'ın demek böyle. böyle. Allah'ı anmak gereği alıyor. Sonra her nimete şükür gerekiyor. Değil mi? İnsan İnsanın mesela bir su işi insan böyle. Elhamdülillah bu var, bu insanlara bu böyle böyle. E Yemek gıda almak böylece şükür işte bunları. Efendim, ben kazandım ama Allah yedirmesine yapacaksın. Ya, ya. ne zenginler var, ne zenginler akıttılar böyle. Ne zenginler var, iştah da var ama yiyemiyor. İştah da var. E arada bir kaçırıyor biraz. Hemen hastaneye, acele. Hem, hem hastaneye hemen hastaneye. Hemen tansiyon fırladı, şekeri fırladı. Oo, hemen acele hastaneye baktım ya. Yani. Her imkana var. Demek ki bu paraya bakmıyor. Nerede <gülüyor> de yedirmezse yedirmeyem böyle. O kadar zengin. Ne yiyecek bana? Tuz yasak. Şeker yasak. Hamuruş yasak. tatlı yasak. Şu yasak, bu yasak. Yasa yasak. Ne yiyecek? Tuzlu bir... Fazla, haşlama, haşlamayacak mısın? Yani. İşte bunun için ne gerekir demek ki? insan böyle sevdiği şeyi yerken Allah'a şükür etmeyi böyle. Onu yaratan kim? O da var, onu yaratan kim? Tamam sen para aldın ama onu yaratan kim yarattı böyle? Eğer kıtlık olsa, kuraklık olsa, hiç yağmur yağmasa ne olur? O da bitmez. Et olma, olmaz, süt olma olmaz Kıttık onu Allah korusun her şey. Ki insan bulduğum güzel bir şeyine böyle, o onun gıdayı yaratan, o gıdayı Rabbi tak veriyor, koku veriyor, renk verir melen ona böyle, kulağını siyadır verir melen böyle, işla verir melen böyle, ki e damak tadı veriyor mesele böyle, ki e damak tadı verir mesele veriyor. Ne gerekiyor? Şükür. Elhamdülillah elhamdü yeter mi? Yeter bu Neden? Çünkü nimetlerin yararı yalnız damadır ki. Onlar bütün beden yararlanıyor. Yani sır damaktan da kalmıyor. İçeriye gidiyor. Bu tabii sindiriliyor, oluyor, kana karışıyor. Bütün kan damarı bütün bedene dolaşıyor. Hücrelere gıda götürüyor. Kendi hücre oluyor bu oluyor bunlar böyle. Organları besliyor bunlar arkadaşlar. Bütün beden bundan yararlanıyor. Ne gerekiyor şükür velamı iyi şükre, iyi emir emri Ali da şükre bak. İymelü amelü davut eder. Çünkü ameliniz böyle. Amelle. Her yani kulu de iyi ameli böyle. Kulu söyleyemiz dille. Burada iymelü amelle. Hangi amel? Bütün beden yapma ameli namazdır <Gülüyor> Namaz belli. Bütün beden yapan en büyük amel namazdır. Bütün beden. Da dahil, ruh dahil namazda, gözler dahil, kulaklar dahil, böyle, el bağlanıyor. Veyla duruyor, hapse alıyor, kişi alıyor böyle. Demek ki namaz kımayan kişi Allah'a şükür etmiyor. İstediğiniz için bir ayıbın nasibet rektüm, uyubeküm. İnsanın ayıbıyla uğraşıyor, araştırırsınız ama kendinizi unutursunuz muhtemelen. Yani başkalarının kişi ayıbını araştırır, kusunu araştırır, onları içten çekiştirir ama kendini unutuyor. Halbuki herkes kendine sorulacak muhtemelen böyle. Bu nefs-i amara, bu nefs-i amara, Allah'a korusuna be. Nefs-i amara sahibi, o kendini beğenir böyle. Biraz da bil bilgis ilmi varsa böyle, şun filan biraz da biliyorsa böyle, hafıda hocalar biraz da varsa be. O, kendini kaptanlığa göre görecek. Herkese kusuru göre muhtemelen böyle. Halbuki tekvalık kalpte bu yapıda. Kalpte kalmakta bu şekilde. Bunun için ne gerekiyor? Her insan kendi ayıbını araştıracak böyle. Hatta baştan bir şey görünce böyle karşına görünce acaba bende böyle bir şey var mı acaba? Araştırma gerekiyor. İdrak ettim, ilâhte enilirin fiha enfüsüküm. Gerem demişte ben Allah beni yakmaz. E kurtulurum dersin diyor. Ama kendinize atıyorsun böyle böyle. Elinizle atıyorsun böyle. Yatı ammeleriyle hiç atıyorsun böyle böyle. Cehennem atıyor Allah korusun böyle. E bir de cehennem var sonuçta böyle. Ahiret alevinden var. Böyle. Ahiret alevinde cehennem var, Allah korusun böylece. Ateş, ateş, ateş böyle. İstinde gayya deryası var böyle. Kaynıyor böyle. Okur, kur, o kaynıyor böyle. Onun çıkardığı ses o korkuttu insanları böyle. Biliyorsunuz su, tecrübe kaynarsan su, hatta denilirte su kaynarken baştan ses çıkarma böyle. Uğultu çıkarmaya başladı böyle şeye. İşte o ne olacak? Gayya deryası cehennemde Allah korusun, En iyi şey, korkusu onu çıkardığı ses böyle. Kaynarken korkum ses çıkarıyor. ve de kapkara rengi böyle. Buhar çıkarıyor. Buhar ateşten daha sıcak. İnsan yakıyor Böyle. Ciğerin köpekleri var. Ciğerin yılanları var. Yalanlar ki deve boynu gibi böyle. Büyük yılanlar var. İnsanın amelleri bunlar böyle. böyle. İnsanın saldırıları böyle. Kişi bile kaçamıyor böyle. E, susuyor ne içecek böyle? İlla hamim gassak. Hamim gassak bu. Başkasının böyle. Hamim muazzam son derece sıcak bir su. Böyle. Kaynayan su böyle. Gassak da akan irinler. Yananlardan irin akıyor ondan bekleyenler böyle. Aslında ziradenin Allah'a korusun edep yerinden zi, iri hakkında Rabbim tamamdır. Toplamaya bir derede ateşten sıcak onlar yürüyen sonra böyle. Yiyecek var mı? Var. Zekum var. Dari'im var. Diken böyle. Ateş böyle. İçişe istemek şekilde. E, Orada yanmaya değer mi? Dünyada 3-5 gün yaşa değil mi? Ya dünyada kısa bir şey. Dünyada böyle. Kim kalır dünyada? Böyle? Kim kalmış dünyada böyle? Kim kalmış böyle? Ormanda kaçsın, dağlara kaçsın, mağaraya kapansın, ne kapansın, azrail etlem insanı bu yere. Öldüne karşı kurtulacak bundan böyle. Bunun için cehenneme götüren yaratan kaşıma gereken. bu var böyle. Hangi amel insanı cehenneme götürüyorsa, ondan kaşıma gerekir onlardan böyle. Allah Azze Celle chari yaratınca cehenneme e emre diyor. Ya Cebrail, ben de cehennem yarattım. Ne bu cehennem ya Rabbi, azap yerim benim diyor. Ben Azap yerim benim. Bir gez bakalım. Bir bakıyor Cebrail Selam, melek tabi yanılmazlar melekler. Yani melek için kutupta götürsen, ekvatora götürsen fayda fark etmiyor meleklere böyle. Ateş yakması da bunları. Mesela yıllı hızla güneşli melekler var böyle. Güneşler muhtemelen. Kaç milyon derece ısı var. Melekler onlar yıldızlarda yıldızlar da. Meleklerin makarı. Yeri, yıldızlar. Cevr-ı Aleyhisselam bir görünce, Ya Rabbi sen bunu niçin yarattın? Hikmetin neye hani, yarattın? Işte, ileride ağır zaman insan yaratacağım. O, insan yok o zaman abi. İnsan yaratacağım. Kim buna ası olursa, onları atabetecek onları en böyle. Ya sen bir düşünün. Ya Rabbi ona cevabı haber vereceğim Böyle bir cehennem olduğunu vereceğim. Allah'a ben kitap göndereceğim, peygam edeceğim. Ya Rabbi o zaman bunlar gelmez de buraya. Bunu bile bir insan günah işler mi? Kim işler günahı Ya Rabbi? Burada Mevlam bir gez bakalım. Cehenneme giden yolda gez bakalım dışarısını. Ya e tamam bir tur bakayım. Yani Geri de baktı. nefsi her şey abi böyle. İskisi, kumarı, fuhuşu, şunları, bunları böyle. nefsi işte böyle, pislikler böyle. Hep bunlar. 8. insanları cehneyecek insanlar. İddam duhunları velem tamvelülle ha. Onlarsı diyor cehenneme girme iddia edersiniz, velem tamvelülle ha. Ona gerek amel yapmasın böyle, cennete? Cennet cennet böyle. cennet böyle. Tabii cennete bedava değil. Onda bir karşılığı var diyeti var böyle. Onda bir bazı var cennette böylece. Nedir bu? dünyada işte böyle. Pişman ama böyle? Burada. Orada geçin böyle. Yer orada ölen taksit de yok. Da peşin burada böyle. Böyle bu da? Ama burada taksit oluyor demek onun bahsine. İşte beş vakit namaz, günde beş beş taksit ödüyorum her gün burada. Beş taksit her gün beş taksit ödüyorum böyle. Öyle yakalayın bir taksit ödedim bir taksit ödedim. İkincide ödeden gene böyle. E, yılda bir de bir ay oruç tutuyorsun insan böyle. İşte zekatı var tabi, hacı var iman tarafı bu şekilde. Cennete girmek. Yine Rabbin cennet yaratınca Cebrail emir, Cebrail aleyhisselam'a ya Cebrail, Rabbin cennet yarattım. Bir geç bakalım. Cebrail aleyhisselam cennete girdi. Üç gün dünya günüyle orada gün yok orada. Cennet. Hep orası aydınlık. Üç gün dünya günüyle melek kızıyla mı? Melek kızıyla. Işıkından bir milyon defa daha kat fazla böyle. Melek kızıyla Üç gün dünya gününde gezi cennete. Yoruldu. Ya Rabbi daha var mı? Ancak büyük kulumu verici bir yerler bunlar benim. Böyle büyük kullarım olacak ki. Büyük kullarım böyle peygamberler, suduklar, şehitler. Büyük kulumu verici bir yerim bu gezdim bunlar. Ya Rabbi sen bunu kim şey yaptın Yani her türlü güzellik orada mı? Her türlü güzellik böyle. Renk, şekil, ne neyse hepsi orada böyle böyle. Hayat orada, cennet hayatı böyle. Veyhan buyurdu, işte o insanların için yarattım bunu da böyle. Kim bana itaat ederse, eminimi itaat ederse, onlara burada misafir edeceğim buna. Onlara misafir edeceğim buna böyle. Burada kalacak, evde kalacaklar. Böyle, böyle. Ya Rabbi onlara şimdi, bunu haber misin? Vereceğim. Peygamber göndereceğim ki de göndereceğim onlara. böyle. Habereceğim onlara böyle. Öyle. Ya Rabbi, böyle cehennetini duyan kim o dünya temah edecek o dünyaya? Cebrail'sin oluyor böyle, böyle. Dünyayı biliyor gezegen böyle, pis bir gezegen Hele o zamanlar insan yaşamaz ateş gibi o zamanlar dünya gezegeni böyle pis bir gezegen böyle, küçük bir şey var. evrene göre böyle ya Rabbi sen habercik misin insanlara böyle bir cehennet yarattığını e, vereceğim böyle e kim o dünya gezegeni sever be fani gezegeni, ölüm de var orada yani doğacak kişi böyle doğudağında geriye saymış şey hemen başlıyor böyle Devot bir günük oldu. Bir günü gitti, üç gün gitti ömründen, astımas, oğmuştan beni. Demek ki. 3 gün, 3 ömründen gitti aslında böyle. Ömür yazılmış. Ömür yazılmış. Her nefes alışında bir nefes içiliyor bir Hayat sürüyor bence. Yani ölüm bile bile yaşama dünyada böyle. Ölümü bile bile yaşama. Yani her insan o kefeni giyecek, kişi teneşhi atacak, insan tabutaya binecek, kişi mezara girecek. Her insan bunu biliyor tabii. Yani ölümü bile bile yaşama. Bile bile yaşama. E, bu durumdaki insan Ya Rabbi diyor, o dünyayı sever mi Yarabbi Ya Rabbi böyle? İnsan bu cenneti bırakır mı? Böyle bir şey varken böylece e, kitap gönderir. ilahi kitap, Allah'ın kelamı. Peygamber haber verecek. Buyurdu bir Rabbim. Gel bakalım etrafını. Etrafına gecize baktı ki oh, dertler var, sıkıntılar var, meraketler var. Buraya girmek için haberi. Girmek bedava olmuyor. Böyle. Hastalıklar var, bunlara sabrı gerekiyor, ibadetleri gerekiyor, oruç açtırma gerekiyor, cihat gerekiyor, şunlar bunlar gerekiyor. Ya Rabbi buraya girmek biraz zormuş. Ama inşallah kim girerse, oraya girerse, hayat orada başlayan. hayatı orada başlayan. Böyle. Hayat yani. Ne var cennette? İnsan ne istiyorsa o var. Bela Ma teştehi ma fişe te küm. Ma. Bir ma var Harp veriyor. İsm-i öftörü buna böyle. Elit anlamında öyle bir cennet ki öyle cennet ki teştehi en fişe küm. ne istiyorsa o var cennete batırıyor. Nefis ne istiyorsa. Yok yok oğlum ben. Ne istiyorsa böyle. Ne istiyor insanlar? Ölüm olmasın. Ölüm yok işte böyle. Hep genç kalayım istiyorsa. Hep genç. Aynı yaşta. Oturcudur. Nefki kalayım. Otur işte. Hep de anlı böyle. Aradan milyonlarca yıl geçiyor. Aynı yaşta aynı görünüş değişmiyor. değişmiyor. Hastalık olmasa değil mi? Yediğin şeye dokunmasın. Milyana dokunmasın. Bebeğene taş olmasın. Safanatle taş olmasın. Kalbinde kriz olmasın. Damaların şampuğu olmasın. E, insan sağlık, afet olsun insan bu şekilde. Ne böyle. Olacak. Herkes afiyetli sağlıklar. Böyle. Hastalık yok. Dert yok, sıkıntı yok, çalışmak yok, namaz yok cennetler böylece. Devamlı gençlik, devamlı hayat, devamlı huzur. Yarın diye bir şey yok öyle böyle. Yaman zaman dilimi kalkıyordu bana böyle, böyle. Geziyor ki böyle böyle. Dün, yarın, gelecek yok artık bitti bunlar böyle. E i̇şte ileride lazım olur, o da yok böyle. Şimdi mesela insan için ne yapıyor dünyada böyle. Böyle saklı sama zamanı dünyada bir ol Doğru buldu gençler böyle geçtirebilecek. İnsan bir şey saklar böyle. ileride lazım olur derken. Ama cenneti bu yok ama cenneti böyle. Her şey var bol bol bol bol böyle her şey böyle. Her şey bol bol. Ya iç, kilo yok böyle. Tuvalet yok. Bunun akınısı yok. Nez yok, grip yok, bir şey yok orada böyle. Tıraş olmak da yok. Tıra kesmek de yok böyle. İstilabı da uç. Yer çekimi yok muhtemelen böyle. böyle. İşte... Böyle cehennet varken bize bunu Rabbim haber veriyor. Konuker bize bunu haber veriyor. Peygamber <gülüyor> Ali Sanat'a bize böyle haber verdi. E, peygamber cenneti de gördü. Yani diğer peygamberden burada bir farklılık var bizim açımızdan böyle. Diğer peygamberler cennetin içine giremedi. Mi, Kesin gördüler her peygamber gördü cenneti böyle. Kişi halinde böyle. Ama o bir zil denir böyle. Bir gölge hayaldir o böyle böyle. Her peygamber hatta evlilerin büyüklüğü bile cenneti görürler böyle. Bazen onlar bir gösterilir böyle. Ama bir karşıdan böyle. Nasıl bir bir karşıdan böyle manzaralara? Uzahtan bakıyoruz. Mesela deniz, manzarası, ağaçlar, ormanlar, yeşil falan değil mi? Buna beziyor böyle. Hatta bizim burada bir farklılığımız var bizim böyle. Elhamdülillah. Ümmet-i Muhammed'in ne var? Peygamber cennete girdi ama o var böyle. Iraçta. Yalnızca cennet girdi böyle geziyor mu zaten da böyle. Ki biz az cennete girip gezdik onu tebiz cennete bakıyorsun Hatta Peygamber Ali Hazretleri cennete gezerken bir köşk gördü böyle. Ucu bucu görünmüyor mü köşkün böyle? O kadar büyük, büyük büyük böyle. Çakma bir şey görünmüyor böylece. Melekler daha yapıyorlar kesin. Durmadan yapıyorlar. Hem yani baktım Allah Allah. İnci, mercan, yakut, altın, zümrütten böyle orada öyle böyle. Orada beton yok bundan böyle. O kadar kat, kat, katları sayısı yok böyle. Bir kürş yapıyorlar. Atlı hoşuna gitti. Sordu bana kimin bu kürş? Yarın Resulü'nün Ebu Bekir'im. <gülüyor> Yine böyle bir kürş daha gördü. Kimin bu kürş? Ömer'in Yarın Resulü'nün Allah'ı böyle. Değil mi? Haz Hazreti Bilal da orada koşarken gördü böyle. Aykab sesini bilalım. Bilal Habeşli Mekke'de. O işlenir görer. Bu cenneti almışlar böyle. Cennette. İşte bizim bu fakir maddi ümmetlerden Elhamdülillah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cennet içine girdi. Yani gezdi, gördü, meleklere konuştu, hulkuza ile konuştu Aleyhisselam Hazretleri. bunu bir haberi bunlar. İşte ne var değil mi? Dünyada biraz dışını sıkarsa böyle, yani biraz sabır Allah yolunda. Bir de gönlün, uyanması gerekiyor, gönlünde. De, gönüllü olması bir şey gerekiyor. Gönüllü. Yani bir iş eğer gönüllüse o hayır olmaz Yani bir insan düğün işini bir yaparken eğer gönüllüse o hayır gelmez bu tabir. Eğer gelmez bunun gibi hayır buna der beraber. Kişi mesela ev alacak. E, gönlü sevmedi bunu ama aldı ama o hayır olmaz efendim. Yani gönül sevdiği olur. Dön böyle. böyle. bu işte böyle. Allah kulun gönlüne bakmaz der. Gönlüne bakıyor böyle. Yani gönlü olacak kişi böyle. Gönlü olacak. Kul okurken gönüllü, namazda böyle gönüllü, böyle, kul Allah'a kendini verecek, Allah'ın zikrede güne olacak, işi böyle olacak, verecek. Elhamdülillah, inşallah muhtemelen, bu dünya fani dünya. Rabbimiz nasip etsin o cennet-i âlâsını ihbarat edelim. Peygamber'in pe pe komşular o zaman böyle. Liyat-ı